Ee, kardeşlerim 45. sure El-Casiye suresiyle devam edelim inşallah. Ee, sure Mekki 70 sure, e, tıpkı Doğan suresi gibi 37 ayetten oluşmakta. Ee, adını 28. ayette geçen ve kıyameti diz üstü çökenleri anlatan Casiye'den almıştır. Bu sureye şeriat ve deh sureleri de denmiştir. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Kitap, aziz ve hakim olan Allah tarafından indirilmiştir. Şüphesiz göklerde ve yerde inananlar için birçok ayetler vardır. Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın yeryüzünde yaydığı canlılarda kesin olarak inanan bir toplum için ibret verici işaretler vardır. Gecenin ve gündüzün değişmesinde Allah'ın gökten indirmiş olduğu rızıkta ve ölümünden sonra yeri onunla diriltmesinde rüzgarları değişik yönlerden estirmesinde aklını kullanan toplum için dersler vardır. İşte sana gerçek olarak okuduğumuz bunlar Allah'ın ayetleridir. Artık Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar? Vay haline her yalancı ve günahkar kişinin. O Allah'ın kendisine okunan ayetlerini işitir de sonra büyüklük taslayarak sanki hiç onları duymamış gibi küfründe direnir. İşte onu acı bir azap bile müjdele. O ayetlerimizden bir şey öğrendiği zaman onlarla alay eder. Onlar için alçaltıcı bir azaf vardır. Ötelerinde de cehennem vardır. Kazandıkları şeyler de Allah'ı bırakıp edindikleri dostlar da onlara hiçbir fayda vermez. Büyük azap onlaradır. İşte bu Kur'an bir hidayettir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere gelince, onlara en kötüsünden elem verici bir azap vardır. Allah, o yüce varlıktır ki, emri gereğince, içinde gemilerin yüzmesi ve lütfedip verdiği rızkı aramanız için, bir de şükredesiniz diye denizi size hazır hale getirmiştir. O göklerde ve yerde ne varsa hepsini, Kendi katından bir lütfu olmak üzere size boyun eğdirmiştir. Elbette bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. İman edenlere söyle. Allah'ın ceza günlerinin geleceğini ummayanları bağışlasınlar. Çünkü Allah her toplumu yaptığına göre cezalandıracaktır. Kim iyi iş yaparsa faydası kendinedir. Kim de kötülük yaparsa zararı yine kendinedir. Sonra... Rabb'inize döndürüleceksiniz. Andolsun ki biz İsrail oğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları güzel rızıklarla besledik ve onları dünyalara üstün kıldık. Din konusunda onlara açık deliller verdik. Ama onlar kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabb'in ayrılığa düştükleri şeyler hakkında kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Sonra da seni din konusunda bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uyu. Bilmeyenlerin isteklerine uyma. Çünkü onlar Allah'a karşı sana hiçbir fayda vermezler. Doğrusu zalimler birbirlerinin dostlarıdır. Allah da takva sahiplerinin dostudur. Bu Kur'an insanlar için basiret nurları Kesin olarak inanan bir toplum için hidayet ve rahmettir. Yoksa, kötülük işleyenler ölümlerinde ve sağlıklarında kendilerini inanıp iyi ameller işleyen kimseler ile bir mi tutacağımızı sandılar. Ne kötü hüküm veriyorlar. Allah gökleri ve yeri yerli yerince yaratmıştır. Böylece herkes kazancına göre karşılık görür. Onlara haksızlık edilmez. Heva ve hevesini ilah edinen ve Allah'ın kendi katındaki bir bilgiye göre saptırdığı, kulağına ve kalbini mühürlediği, gözünün üstünde ne perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah'tan başka kim doğru yola Hala ibret almayacak mısınız? Dediler ki hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bize ancak zaman helak eder. Bu hususta onların hiçbir bilgisi de yoktur. Onlar sadece zanına göre hüküm veriyorlar. Onlara açıkça ayetlerimiz okunduğu zaman doğru sözlüyseniz atalarınızı getir, atalarımızı getirin demelerinden başka delilleri de yoktur. De ki Allah sizi diriltir sonra öldürür. Sonra sizi şüphe götürmeyen kıyamet gününde bir araya toplar. Fakat insanların çoğu bilmezler. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Kıyametin kopacağı gün var ya, işte o gün batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır. O gün her ümmeti diz çökmüş görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Onlara şöyle denir. Bugün yaptıklarınızla cezalandırılacaksınız. Bu yüzünüze karşı gerçeği söyleyen kitabımızdır. Çünkü biz yaptıklarınızı kaydediyorduk. İnanıp iyi işler yapanlara gelince Rableri onları rahmetine kabul eder. İşte apaçı kurtuluş budur. Ama inkar edenlere gelince onlara ayetlerim size okunmuş. Siz de büyüklenip suçlu bir toplum olmuştunuz değil mi denilir. Allah'ın vaadi gerçektir. Kıyamet gününde şüphe yoktur dendiği zaman kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz. Onun bir tahminden ibaret olduğunu sanıyoruz. Onun hakkında kesin bir bilgi elde etmiş değiliz." demiştiniz. Yaptıklarının kötülükleri onlara görünmüş, alay edip durdukları şey onları kuşatmıştır. Denilir ki, bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi biz de bugün sizi unuturuz. Yeriniz ateştir, yardımcınız da yoktur. Bunun böyle olmasının sebebi şudur. Siz Allah'ın ayetlerini alaya aldınız. Dünya hayatı sizi aldattı. Artık bugün ateşten çıkarılmayacaklardır ve onların Allah'ı hoşnut etmeleri de istenmeyecektir. Hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi, bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde azamet yalnız O'nundur. O azizdir, hakimdir. Elhamdülillahirrahmanirrahim.